Altınoluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. 34. Mahmut Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyh. 1892 1984 Adana'nın Tepebağ mahallesinde dünyaya gelmiştir. Şecereleri Ramazan oğullarından Nurettin Şehit yoluyla Halid bin Velid radıyallahu anh hazretlerine dayanır. Babası Müşteba efendidir. Şöyle bir menkıbe nakledilir. Bir gün Hızır aleyhisselam, Evlerinin kapısına gelerek, hizmetçi kadın vasıtasıyla muhtereme valideyi, Sami Efendi'nin annesini kapıya çağırır. Her ne kadar valide hanım, kızım ne isterse ver tembihinde bulunsa da, ziyaretçi hayır muhakkak kendisiyle görüşmem lazım diye ısrar edince, mecburen kapının arkasına gizlenerek buyurun der. Hızır Aleyhisselam, kızım hamile olduğunu biliyor musun? Senin vasıtanla büyük bir insan dünyaya gelecek. Ve sol eğe kemiği üzerinde büyükçe bir ben bulunacak. Uzun müddet İslam'a hizmet edecek. Bu müddet zarfında haram ve helale dikli ol. Ve ismini de Mahmud Sami koy müjdesini verir ve teberrüken bir gömlek ister. Gömlek getirilinceye kadar ortadan kaybolur. Mahmud Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh ilk ve orta mektep tahsilini memleketi Adana'da tamamladı. Yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. darul funun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu çok başarılı bir talebeydi. Yüzündeki melahat ve güzellik, davranışlarındaki nezaket ve edep, derslerindeki üstün başarısı ile hocalarının takdirlerine mazhar olmuştu. Tahsili devam ederken Sarıyer'de ikamet ettiği ev bir sel baskınına uğramış ve daha talebe olan Sami Efendi'nin kitaplarından bir kısmı selde zayi olup gitmişti. Gençliğinden itibaren her şeye ibret ve hikmet nazarıyla bakan Sami Efendi rahmetullahi aleyh, bu hadiseyi de farklı okumuş, bunu ilahi bir ikaz olarak kabul edip, galiba bu meslekten nasibimiz olmayacak diye yorumlamıştı. Gerçekten de üniversiteyi pek iyi dereceyle bitiren Sami Efendi Hazretleri kul hakkı endişesiyle geçimini hukuk alanından değil bir ticaret hanenin muhasebesini tutarak temin etmiştir. Yüksek tahsilini tamamlayıp memleketi Adana'ya dönmek arzusunda olan Sami Efendi rahmetullahi aleyh Bayazıt meydanında bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat Sami Efendi'ye nereli olduğunu, İstanbul'da ne ile meşgul olduğunu sorar. Hazret yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Bu Allah dostu ona, sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami dergahına götürür. Yolda sohbet ederken o Allah dostu Sami Efendi'ye der ki Evladım senin bu zahiri tahsilin kafi değil. Sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız İrfan Mektebi'nin ilk dersi Kimseyi incitmemektir. Son dersi de Asla incinmemek. Yani Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanarak, ne hali olursa olsun hiç kimseye kırılmamak. Affedebilme olgunluğunun zirvesine erebilmek. Dergahın mürşidi olan, zamanın meclisi meşayih reisi Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, Genç Sami Efendi ile yakından ilgilenir. Evladım, hastalık neredeyse tedaviye oradan başlamak icap eder. En mühim uzvumuz kalptir. Bu sebeple zahiri nafile ibadetlerden önce kalbimizi ihyaya başlayacağız. Kalp zikrine ehemmiyet vereceğiz der ve Sami Efendi için Yeni bir hayat başlar. Artık Sami Efendi dergahın genç bir hizmet eridir. Bahçe tanzimi, ayakkabıların tertibi, gelen ziyaretçilerin sıraya konulması, onlara yapılan ikramlar, pir hazretlerine gelen mektuplara cevaplar hep bu genç müridin uhdesindedir. Dergâhta bulunan kadim müritler bile ona hayran olurlar. Zira o çok az uyur, akşamları yatakları serer, herkesle beraber yatağına girer, insanlar uyuduktan sonra sessizce kalkar, yeniden abdest alır, seccadesi üzerinde uzun müddet tesbih, tehlil, zikrullah ve tefekkürle meşgul olurdu. İmsak'ten evvel bahçeden odun getirip kazanı yakar, gusül ihtiyacı olanlar için sıcak suyun hazır olduğunu haber verirdi. Dergahtaki bu umumi hizmetlerin yanında, daha hususi hizmetler gerektiğinde de, yine genç Sami Efendi ilk koşanlardan olurdu. Yaşlı müritler, hasta ihvan, hep Sami Efendi'nin candan hizmetleriyle perverde oluyorlardı. Esat Efendi'nin müritleri arasında manevi derecesi çok ilerilerde olan Cide Müftüsü Hüseyin Efendi de bulunmaktaydı. Hayli yaşlanmış olan Müftü Efendi hastalanmış, bakımı da çok güç hale gelmişti. Dergahta bu yaşlı zatın memleketine evlatlarının yanına gönderilmesi istenince, Sami Efendi rahmetullahi aleyh, müsaade edilirse bu mübarek zatın bakım ve hizmetini yapmak isterim dedi. Ve bu hizmeti de büyük bir edep ve hassasiyetle ifa etti. Bu halis niyet ve nazik hizmetin karşılığı olarak da, Müftü Efendi'nin şu duasına mazhar oldu. Allah'ım, bu yaşıma kadar bu kuluna ikram ettiğin manevi lütuf ve ikramların hepsini aynen bu genç evladımıza da ikram eyle. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, dergahta ifa ettiği samimi hizmetler ve tasavvuf yolunda gösterdiği ciddi gayretler neticesinde nail olduğu manevi kemalatla da mürşidinin gözde bir talebesi oldu. Öyle ki, Memleketi Adana'ya gittiğinde Mürşid-i Esat Efendi Hazretleri onun gecikmeden İstanbul'a dönmesini arzu ederdi. Bu arzusunu da buram buram muhabbet ve hasret kokan şu mektupla kendisine bildirdi. Muhterem evladım, arzu ve ihtiyakım sabır ve tahammül çemberini çok fazla zorlamakta olduğundan Kışın şiddetine mukavemet edemeyen bu ihtiyar pederinizi, o güzel simanızla bahtiyar ederseniz çok memnun olurum. Şahın ı Nakşibend Efendimiz Hazretlerinin, ''Bizim tarıyıkımız sohbet iledir'' şeklindeki hikmetli sözünü şüphesiz duymuşsunuzdur. Ömrünüzün baharının terü tazeliği, ihtiyarlık hazanı ile tarumar olmadan, Yüce tarikatın füyuzat çiçekleriyle ruhunuzu ve kalbinizi kokulayıp güzelleştirmek bendenizin biricik arzu ve emelidir. Allah sizi muvaffak eylesin. Üstadının bu nazik daveti üzerine İstanbul'a dönen Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, sonraki zamanlarda da günlerini kah Adana'da pederi Müşteba Efendi'nin yanında, Şah Kelami Dergahında Kendisini ikmal Etmekle Geçirdi İcazet Name Sami Efendi Hazretlerinin Dergahta Kısa Zamanda Ulaştığı Muvaffakiyeti Yakinen Takip Eden Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh Ona Bir icazet Name Takdim Ederek Hilafet Verdi Esat Efendi Hazretleri bu icazetname ile aynı zamanda Sami Efendi Hazretlerini tarif etmektedir. İşte müşidinin gözüyle Sami Efendi Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd ihvan-ı din ve erbab-ı sıdk arz ve ifade olunur ki, hamili varak pareyi dervişhanemiz Sami Efendi, veled-i manevimiz, eyyam-ı şebabını şeriat-i mutahharanın daire-i necat bahiresinde geçirmiş ve tarikat-i âliye-i nakşibendiyeye hizmet, ve o yolda sarfı mesai ve ibrazı ciddiyette bulunmuş olmakla beraber usul ve kavaid-i meriyeye tenfikan ve hazerat-ı muamelatına tatbikan evvela letaif-i hamse-i alemi emri tasfiye ve saniyen letaif-i hamse-i alemi halkı teskiyeye gayretle Hamden lillahi Teala, asar muvaffakiyet nasiye halinde zahir ve inayeti samedaniye letaif-i aşeresinde bahir olarak usulüne vusul için mahsuli marifeti olan arzusunu sadık şecere-i tevhidin semeresini iktitaf için Mürgi himmetini ali ve faik görmüş olduğum gibi bir zaman dahi nefyü ispat ve murakabat gibi zat sıfatını tezyin etmekte bulunduğunu gördüm. Bina analeyh zülal isadetten tali bir reşahat ve vadi selametten ragıb nefahat olan yani tarikati âliye-i nakşibendiyeye temessük ve intisab arzusunda bulunan ihvan-ı dine de, talimi i tarikat için kendilerini mezun eyledim. İnnallâhe ye'mürüküm entüveddül emanâti ilâ ehlihâ. Cenab-ı Hak ve hadi i Mutlak Celle Celaluhu Hazretlerinden istirham ederim ki, Şeriat-ı Mutahhara ve tarikat Münevveren'in icrai ahkamındaki şevk ve şetaretini bir kat daha tezyid ve ol vechile bir takım ricali muvahhidini kal ve halinden müstefid buyursun. Amin. Ricalun la tulihihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ayet-i celilesinin ahkamına vakıf olan ihvan-ı kirama arz edebilirim ki, tasfiye-i batın ve teskiyeyi i nefse talip olanlar ve daha doğrusu, silsile-i celile-i nakşibendiyeden ahz-i zata ragıp bulunanlar, müma-ileyhin müsahebesine devam ve beyan eileyici adabın riayetine ihtimam sayesinde naili meram olacakları şüphesizdir. Ve ma zalika ala Allah bi azizin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu icazet namenin sadeleştirilmiş hali şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, bütün âline ve ashabına olsun. Bundan sonra din kardeşlerime, sadakat ve kuvvetli iman sahibi kişilere arz ve ifade olunur ki, bu dervişhane icazet namemizi taşıyan Sami Efendi evladımız, gençlik günlerini nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içerisinde geçirmiş, yüce nakşibendiye yoluna hizmet etmiş, bu hususta bütün gayretini sarf etmiş, ve bu yoldaki ciddiyetini açıkça ortaya koymuştur. Bunun yanında usulüne uygun olarak ve Hacegan Hazaratı'nın usullerini tatbik ederek letaifini tasfiye ve teskiyeye gayret etmiştir. Allah'a hamdolsun, muvaffakiyeti simasında ve halinde zahir olmuştur. İlahi inayet, letaifinde açıkça tezahür etmiştir. Onun vustat arzusunun sağlam ve sadık, tevhid ağacının meyvelerini elde edebilmek için gerekli olan himmetinin de fevkalade yüksek olduğunu gördüm. Bütün bunların yanında, bir müddet de nef'ü ispat ve murakabelere devam ederek zatını ve sıfatlarını da tezyin ettiğini gördüm. Bu sebeple Saadet Pınarı'nın tatlı suyundan içmek ve selamet vadisinden serinletici nefesler almak isteyen, yani Yüce Nakşibendiyye yoluna bağlanma ve intisap etme arzusunda bulunan din kardeşlerimize, bu yolun adab ve erkanını talim etmesi için kendilerine izin verdim. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Muhakkak ki Allah Teala, Emanetleri ehline vermenizi emreder. En-Nisa 58 Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim ki, Tertemiz şeriatin ve nurlu tarikatın hükümlerini yerine getirmekteki, Şevk, şetaret ve neşesini bir kat daha artırsın. Ve bir takım tevhid ehli kimseleri söz ve halinden istifade ettirsin. Amin. Öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. En-Nur 37 ayet-i kerimesinin hükümlerine vakıf olan kıymetli kardeşlerime şunu arz edebilirim ki, Kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi yapmak isteyenler, Daha doğrusu Nakşibendiye silsilesinden feyz almayı arzu edenler, Sami Efendi'nin müsahabesine, sohbetlerine ve onunla beraber olmaya devam eder, beyan ettiği adaba titizlikle riayet ederlerse, Muratlarına nail olacakları şüphesizdir. Bu, Allah'a göre zor bir şey değildir. İbrahim 20 Günahlardan korunmaya güç yetirmek, ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyla'dır. Allah Teala, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âline ve ashabına salatü selam eylesin. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu icazet, nâmedeki duaların da bereketi iledir ki, Sami Efendi Hazretlerinin, ibadet ve hizmet hayatında son demlerine kadar büyük bir şevk ve neşe müşahede edilmiş, hal ve kâliyle de tevhid ehlinin yetişmesine vesile olmuştur. Sami Efendi Hazretlerinin 39 yaşında olduğu 1931 senesinde Mürşidi Esad Efendi Rahmetullahi Aleyh şehit edilmiştir. Artık onun omuzlarında büyük bir irşat emaneti bulunmakta, ancak gerek dergahların kapatılmış olması, gerekse yeni içtimai vasat, bu emanetin icaplarını tam manasıyla ifaya müsait değildir. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, geçmişte Haris Muhasibi, Alaaddin Attar ve diğer bazı hak dostlarının yaptığı gibi, aileden kalan büyük mirasa el sürmemiş, hukuk sisteminin değişmesi sebebiyle de o alanda çalışmaya yönelmemiş, maişetini Adana'da bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutarak temin etmeye başlamıştır. Bir taraftan da hal diliyle etrafını irşada devam etmiştir. Onun işine gidiş ve gelişindeki dakiklik ve disiplin, Şahsi hayatındaki sehavet, cömertlik ve nezaket, ibadet hayatındaki huşu, huzur ve edep, Toplum içindeki hal ve tavırları, Kendisini tanıyan herkes tarafından gıpta ve hayranlıkla seyredilmiştir. Uzun bir aradan sonra, 1947 senesinde hacca gitmeye müsaade edilince, Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, İlk kafileyle yola çıkarak haç farizasını ifa etti. Bu sebeple de Hacı Sami Efendi diye tanınmaya başladı. İlk haç yolculuklarının Suriye üzerinden yapılması sebebiyle de, Hicaz yolu üzerindeki bilhassa Halep ve Şam uleması tarafından kendisine büyük hürmet ve alaka gösterildi. Bu iki beldenin salihleri ve alimleri Sami Efendi Hazretlerinin sohbetlerinden feyizlenmek için hasretle yolunu gözlerlerdi. İrşat hayatı. Sami Efendi Hazretlerini dergah günlerinden tanıyan ve irşatla salahiyetli olduğunu bilen sevenleri kendisiyle buluşabilme imkanları genişleyince ziyaretlerde bulunarak feyz almaya başladılar. Civardan ziyaretçileri gün be gün artarken Sami Efendi Hazretleri de fırsat ve imkanlar açıldıkça önce İç Anadolu'daki yakın şehirlere giderek irşat sohbetlerine başladı. Sonra da sevenlerinin talebi üzerine İstanbul'a taşındı. Takriben 30 sene kadar İstanbul'da ikamet etti. Sami Efendi rahmetullahi aleyh ticari hayatın merkezi olan İstanbul'un Tahta Kale semtinde bulunan bir iş yerinde bir taraftan muhasebe ile meşgul oluyor, diğer taraftan da irşat hizmetine devam ediyordu. Kendisini tanıyanlar Anadolu'dan kah işleri için, kah manevi istifade için gelip onu bu iş yerinde ziyaret ediyor ve büyük değişiklik ve feyizlerle memleketlerine dönüyorlardı. Sami Efendi Hazretleri de bu ziyaretleri karşılıksız bırakmıyor, müsait olan ve talep edilen şehirlere mukabil ziyaretlerde bulunarak, Oralara ilim, irfan, takva ve hizmet tohumları ekiyordu. Zamanla İstanbul'da ve Anadolu'da bilhassa ticaret ve sanayi erbabından, esnaftan, ilim ehlinden, kendisine intisap eden seçkin bir halka oluştu. Sami Efendi rahmetullahi aleyh hususi ve umumi sohbetleriyle irşat hizmetlerine devam ediyordu. Günlük hayatı ise ya işiyle, ya eser telifiyle, ya ibadetle, ya da sohbet ve hizmetle geçiyor, hiçbir nefesini boşa harcamıyordu.